Bismillahi al-Rahman ve nistayinu ve nistaqfiru ve nagozd Billahi min shurur anfusina ve min siyat ahamalina. Muhyedhi Allahu falā muddille ve min mudmil falā hadiyle Ve aşıdâ ala İlahe illa Allahu wâhidu la sharîkala Hu. Ve ve Selamu aleykum, ve barakat. cenab Allah, Azze ve Celle, kendisinden korkmayı ancak emanetin yerine getirilmesiyle gerçekleşeceğini bizlere bildirmekte. Şöyle buyurmakta: <gülüyor> İnna Allaha, yamurukum en tu'adul amanat ila ahlıha. Muhakkak ki Allah emanetleri ehline eda etmemizi emretmektedir. Emanetlerin en büyüğü de senden bir parça olan çocuklarındır. Yine bir ayette Ey iman edenler kendinizi ve ehlinizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun buyur, buyurulmaktadır. Buradaki koruma Çocukları, evlatları, yavruları dinlerinde, ahlaklarında ve dünya işlerinde eğiterek onları her türlü şerden himaye ederek sorumluluğun yerine getirilmesidir. İnsanı üzen ise ana babaların çocuklarıyla ilgilenmemeleri ve onları ihmal etmeleridir. Böylece o çocuklar zayi olunur kaybedilir. İşte asıl bela da asıl musibet de budur zaten. Onlar tam o çocuklar tam korunmaya muhtaç iken korunmazlar. İyilik ve takva üzerine yetiştirilmezler. Ve maalesef birçok ana baba çocuklarının şekavetinden, çocuklarının bozulmalarından sorumludurlar. Akıllı Müslüman çocuklarının hem Rabbine hem de topluma karşı gidişatına sulukuna özen gösteren Müslümandır. Onun vazifesi Müslümanın vazifesi kendi başına terk edilmiş çocuklarla toplum içerisinde kalabalıklaşmak değildir. Bakın İbrahim Aleyhisselam nasıl da dua eder. Şöyle der. Ey Rabbim der. Beni ve zürriyetimden gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz duamı kabul et. Nuh Aleyhisselam ise oğlunu ısrarlı bir şekilde çağırarak ona seslenerek, nidada bulunarak şöyle der ona. Yavrucuğum der. Bizimle beraber bin, kafirlerle beraber olma. Ve Yüce Rabbimiz sadık kullarından kitabında şöyle bahseder. Rabbimiz derler. Bize gönlümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ki bizi takva sahiplerine önder kıl. İslam toplumuna isabet eden en büyük problemlerden, belalardan birisi de ana babaların çocukların korunmasında ve onların iyilik ve takva üzere takva üzere eğitilmelerindeki kusurlarıdır. Allah katında Sivrisine kanadı dahi, sivrisine kanadı kadar değeri olmayan bu geçici, bu fani dünya meşgalesi maalesef ana babayı çocuğun terbiyesinden, çocukların eğitiminden ve çocukların gözetiminden alıkoymuştur. Evet kardeşlerim, çocuklar, çocuklarımız bizlere emanettir ve bizler bu emanetten sorulacağız. Bundaki kusur, bundaki eksiklik, apaçık bir hasar, apaçık bir kayıp ve büyük bir hatadır. Evet, evlerimiz çocukların okuludur. Ev, toplumun binasını oluşturan tuğla mesabesindedir. Allah'ın sınırlarını koruyan, dinini yaşayan sevgi, saygı, merhamet, isar, yardımlaşma ve takva üzere kaim olan bir ailede ümmetin hizmetkarları yetişir, yöneticileri ve büyükleri neşet eder. Çocuk toplum ve okul tarafından eğitilmeden önce ev ve ailesi tarafından eğitilir. Çocuk istikamet sahibi olur ise bunu ana ve babasına borçludur. Tam tersine yani kötü ahlak sahibi ise Büyük ölçüde bundan ana ve baba sorumludur. Evet, nasıl ki ana babanın çocuklar üzerinde hakkı varsa, aynı şekilde çocukların da ana ve baba üzerinde hakkı vardır. Yüce Rabbimiz bizlere ana babaya iyiliği emrettiği gibi, çocuklara da ana baba olarak iyilik etmemizi emretmiştir. Çocuklara iyilik etmek, dinin emrettiği şekilde eğitilmeleri için gayret sarf etmektir. Ve böylece emanet eda edilmiş olur. Diğer taraftan çocukların ihmal edilmesi, haklarında kusurlu olmak ise aldatmaktır, emanetin zayi edilmesidir. Konuyla ilgili dersimizin başında biraz önce bazı ayetleri aktardık. Bununla ilgili Burada iki hadisle iktifa edelim. Bunların birisinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bakın şöyle buyurur. Bildiğimiz bir hadisi şerif. Hepiniz çobansınız ve hepiniz sürüsünden sorumludur. İdareci çobandır, vatandaşlarından sorumludur. Erkek ailesinin çobanıdır, onlardan sorumludur. Bu hadisi Bukhari ve Müslüm rivayet etmiştir. Konuyla ilgili gelen başka bir sahih hadiste ise Allah bir kulunu insanları himaye etmek için görevlendirdiğinde yani ona bir sorumluluk yüklediğinde o kişi insanları aldatarak ölür ise Allah cenneti ona haram kılar der. Bakın emanetin zayiatı neticesinde hasıl olan kötülüğe bakın. Bunu da Bukhari ve Müslümin etmiştir. Evet kardeşlerim mesele bu kadar önemli olmasına rağmen insanların çoğu maalesef bizler bunda kusurluyuz. Önem vermemekteyiz, sorumluluklarımız altında olanları gözetmeyiz ve böylece çocukların eğitimini ihmal ederek, onların ihtiyaçlarını sormayarak, onları hayra, hasenata, iyiliğe yönlendirmeyerek bu şekilde çocuklarımızı zayi ediyoruz. Ve çocuklarımızdan yanlış bir hareket gördüğümüz zaman homurdanarak şikayet ediyoruz. Aslında aslında bu bozukluktan ilk sorumlu olan bizleriz. Muhterem kardeşlerim, hakkında ihtilaf olunmayan ve akıllı insanların tartışamayacağı bir mesele de şudur. Milletler ancak evlatlarının güçleriyle kalkınır. İyi eğitimcilerin, yetişenlerin, iyi eğitimcilerin kucağında yetişenlerin omuzunda yükselir milletler. Bu yüzden her millet çocuklarına ve onların eğitimine önem vermek zorundadır. Onları hedefleri gerçekleştirecek metoda uygun şekilde yönlendirirlerse ancak böylece istedikleri gayeye ulaşabilirler. Bu yüce hedeften hareketle çocuklarımızın eğitimindeki hatalarımız, başlığı altında bugünkü dersimizi yapacağız. Her millet gelişmesinin ancak ve ancak çocukların ve gençlerin eğitimine verilen öneme bağlı olduğunu bilincinde. Her ümmet, her millet bunu biliyor. Ve yine hepimizin şunu bilmesi gerekir ki insan yeryüzü üzerinde kainatın en karışık yapısına sahiptir. Bu yüzden küçük bir hata, küçük bir yanlış hesap şahsiyetini yok edebilir. Ve malumdur ki, kişi, insan, kendisini kuşatan ve içinde yaşadığı ortamdan muhakkak surette etkilenir. Muhakkak ki anne karnındaki ceninin, annesinin hareketlerinden, yemesinden, içmesinden, psikolojik durumlarından ve organlarının faaliyetlerinden cenin etkilenmektedir. Bu da demek oluyor ki, insanın oluşması ve eğitimi ilk yaratıldığı anlardan itibaren başlamakta. O halde eğitimin hassas ve sürekli yönlendirilmelerle yoğunlaştırılmış uygulamalarla yürütülmesi, devam ettirilmesi gerekir. Zira önümüzdeki çocuğun eğitimi kötü uygulanırsa sadece çocuğun toplumsal eğitimden sapması ve bozulmasıyla kalmayız. Yarın yarın öbür gün kötü bir baba başarısız bir öğretmen olmasına sebepte oluruz. Ve çocukların pek çoğunun sapması yanlış yönlendirmeler ve aileden geldiği gibi okuldan veya vahye dayanmayan başka kurumlardan alınan eski başarısız eğitim fikirlerinden meydana geldiği de apaçık ortadadır. Yani dolayısıyla toplum, ev, aile ve okul. Çocukların eğitiminde işlenen hatalara Dikkat çekmeden önce e, bazı açıklamamız gereken hususlar var. Bunlardan bir tanesi annenin sorumluluğu. Anne daha evlenmeden önce çocuklarından sorumludur. Hangi sorumluluk diyeceksiniz? Bu hususta anne de sorumludur, baba da sorumludur. Meşhur hikayeyi bilirsiniz. Adam imama gelir ve der ki benim der hastaneden geliyorum yeni çocuğum oldu der size geldim yani çocuklarımı çocuğumu nasıl yetiştireceğim diye deyince imam der ki evladım geç kaldın der hocam herhalde yanlış anladınız ben hastaneden geliyorum der hanım daha yeni doğum yaptı ben de yani erken geldim daha çünkü çocuk konuşması için işte 3 yaşı 4 yaşında olacak ama ben çok erken geldim hayır evladım geç kaldın der ya ben herhalde derdimi anlatamadım der bu sefer ben çok iyi anladım der. Sen der evlenmeden önce gelecektin. Kiminle evleneceğini ben sana söyleyecektim der. Bu kadın için de geçerli, erkek için de geçerli. Dolayısıyla çocuğun eğitimi çok daha gerilere döndürülmesi gerekir. Evet, annenin evlilik sonrası çocuklarını eğiteceği için evlenmeden önce bu sorumluluğa hazırlanması gerekir. İhtiyaç duyduğu dini bilgileri zaten önceden alması almış olması gerekiyor. Ve sağlıklı alışkanlıklar edinmesi gerekir. Kendine özen göstermesi gerekir. Geleceğin annesinin şahsiyetinin kurulmasında bu çok önem arz eder. Yine genç kızların mesela hastalıklardan korunmaları gerektiği gibi hastalık bulaştığı zaman Bunların tedavi edilmeleri gerekir. Bedenen, ahlaken ve terbiye bakımından sağlıklı bir çocuğu doğurmanın güvencesi olur bu. Çünkü cenin de annenin karnında ne yapıyor? Bütün bunlardan etkileniyor. Aynı şekilde genç kızlar kuvvet, ahlak ve din bakımından İslami dayanıklılığa sahip eş seçmeliler ki çocuk dünyaya geldiği zaman dikenli değil, rahat bir hayat imkanı bulsun. Çocuk üzerinde temel yönlendirmeleri yapacak olan kişi annedir. Çünkü baba hep dışarıdadır. Yine kültürlü anne doğrudan veya dolaylı olarak kültürünü çocuklarına yansıtacaktır. Mesela kitap okumayı seven bir anne öyle ya da böyle çocuklarına da bilgi sahibi oldurmayı sevdirir ve kitap okutur. Annenin sorumluluğun yanında ikinci olarak babanın sorumluluğu var. Şu gerçek ki, anne sevgi ve şefkatın kaynağı, baba ise mani olma ve korumanın kaynağı. Dolayısıyla baba, eğitimin uygulanmasında nedir? Anneye ortaktır. Muhakkak surette çocuğun eğitimi meselesinde, baba ve anne arasında anlayış ve ittifak olması gerekir. Babanın eğitiminde, eğitimdeki sorumluluğu çocukların büyümesinden, sonra da onlar için uyulacak bir örnek, kendisine sığınılacak bir yol gösterici ve güvenilir bir danışma olarak kalmasına, yani bu şekilde olarak kalmasıyla devam eder. Ve bugün bazı babaların eğitimin bu yönünü hafife aldıkları ve bu konuda hiçbir program yapmadıklarını maalesef müşahede ediyoruz. Bazı babalar da görevlilerinin sadece yiyecek içecek ve giyim hususunda nafakayı temin etmekten ibaret olduğunu düşünürler ben yemek getirmedim mi para bırakmadım mı istediğini almadım mı yani bunu yaptığı zaman baba zannediyor ki görevini yerine getirdi evet esas babalık eğitimde örnek olmadır yönlendirmedir korumadır ama maalesef bu görev ya unutuluyor ya da unutulmuş gibi davranılıyor. Üçüncüsü, okulun sorumluluğu. Okul dönemindeki eğitimin rolü, babanın rolünden aşağı değildir arkadaşlar. Okul tam bir sosyal eğitim alanıdır. Okul döneminin esaslarından biri de, öğrencilerine ahlaki temeli atmaktır. Okulun vizyonu, okulun misyonu budur. Sahih ve düzgün bir eğitim, Tertemiz dini bilgilerden kaynaklanandır. Evet kardeşlerim. Bundan sonra çocukların eğitiminde işlenen yani ebeveynin, bizlerin, ana babanın hatalarına, bazı hatalarına, belli başlı hatalarına işaret edelim. Evet bazı veliler çocuklarının eğitimini tamamen eğitim kurumlarına havale ederler. Eğitim kurumlarına havale edince Çocukların davranışlarında bir yanlış, bir sapma olduğu zaman da eğitim kurumlarını suçlarlar. Ya ben işte şu Kur'an kursuna verdim, şu cemaatin okuluna verdim. Çocuklar değişmedi. Aynı tas, aynı hamam. Devam ediyor. Hiçbir şey, hiçbir değişiklik olmadı. Ve bu şekilde suçlarlar yönetimin başarısızlığından, eğitimcilerin bu işe ehil olmadıklarından girer ve şikayet ederler. Ve şunu açıkça söyleyebiliriz. Böyle sözleri ancak kendi görevinden gafil ve tembel olan kimseler söyleyebilir kardeşlerim. Davranışlarında sapma görülen çocuk eğitim kurumuna ancak evine, evinde belli bir yaşı tamamladıktan sonra verilmektedir. Şayet ona, şayet ona, soğuk mu geldi? Şayet çocuğa baştan beri düzgün eğitim verilseydi bu sapmalar gözükmezdi. Bu sapmalar görülmezdi. Çocuğun hayatında ilk verilmesi gereken eğitim çocuğun ahlakının ve terbiyesinin oluşturulmasıdır kardeşlerim. Ve yine defalarca üzerinde durarak kontrol etmeliyiz çocuğu. İyi bir şekilde takip etmeliyiz. Çocuk kendi haline bırakıldığı zaman bakın çocuk kendi haline bırakıldığı zaman davranışlarında sapmalar ortaya çıkar. Ve bu aniden ortaya çıkmaz. Birdenbire ortaya çıkmaz. Bu eğitim dönemindeki isabetsiz bazı yönlendirmelerin veya ihmalin neticesidir. Üst üste böyle katlanmıştır. Bırakılmıştır, terk edilmiştir, önem verilmemiştir. Hata yapmıştır, ikincisini yapmıştır, üçüncüsünü ya Her gün bunu yapmıştır. Ne baba ilgilenmiştir ne de anne ilgilenmiştir. Bakın Gazali İhya-i Ulumiddin'de şöyle der. Çocuklar yetişmesinin başlangıcında ihmal edilirse genelde kötü huylar ortaya çıkar der, çocuk der Yalancı olur, haset olur, hırsız olur, laf taşıyıcı olur, ağzı bozuk olur, boş şeylerle ulaşan, uğraşan ve hilekar birisi olurdur. Bütün bunlardan sadece terbiyesinin verilmesiyle korunurlar. Ve sonra şöyle devam eder: Çocukları terbiye etmenin başında onları kötü arkadaşlardan korumak gelir der. Burada sözü bitti kaza. Ve çocuk o şekilde şuurlandırılmalı ki aile dışına çıktığı zaman ailesinin bir temsilcisi olduğunu bilmek zorundadır çocuk. Çocuk dışarı çıktığı zaman ailesinin özelliklerini taşır. Onların lehçesiyle onların diliyle konuşur. Bir Arap atasözü bakın şöyledir. Çocuklar babasının sırrıdır. Çocuk babasının sırrıdırdır. Yani babanın özellikleri nedir? Çocukta kendini ortaya çıkartır. Evet kardeşlerim. Bu hatalardan bir tanesi. Bir diğeri ailedeki eğitim. Ailedeki eğitim donuk bir eğitim olmaması gerekir. Aile bildiklerini çocuklarına aktarırken veya çocuklara uygularken onların mizacını dikkate alması gerekir. ve çocukların davranışlarında bozukluk gördüğümüz zaman kimisi evet çocukların davranışlarında bozukluk gördüğümüz zaman mutlak surette çocuklar gizlice azarlanmalı başkalarının önünde özellikle de aileden olmayanların önünde çocuklar rencide edilmemeli ta ki kendilerine olan güvenlerini kaybetmesinler bu çocuklar için de böyle, büyükler için de böyle, idareciler için de böyle değil mi? Ve çocuk babasıyla korkutulmamalı. Maalesef annelerin yüzde doksan değil, yüzde yüzü. Çocuk babasıyla korkutulmamalı. Ve bu çok yaygındır. Anne kendisine karşı gelen çocukları babasıyla korkutur. Bu durum Babanın saygı duyulmaksızın korkulan ve çekinilen bir nesne olmasına sebep olur. Saygı duyulmuyor ama korkuluyor. Böyle bir, bir öcü gibi, bir ne bileyim cin gibi, şeytan gibi korkulan bir nesne. Anne ve baba çocuklarını büyük küçük her hatadan dolayı azarlamamaları arkadaşlar. Azarlamamaları gerekir. Yani e, öyle oluyor ki büyük hatalara bazen susuluyor ama ufacık bir hatadan dolayı yani artık dünya yıkılıyor çocuğun başına. Onların kendi hatalarını düzeltmeleri için onlara fırsat vermeleri gerekir. Hem annenin hem de babanın. İnatçılık ve tersin ortaya çıkmasına sebep olacak kadar azarlamayı arttırmak doğru değil. O şekilde azarlıyoruz, o şekilde üzerine gidiyoruz ki artık çocuk yeter artık Sefer inatçılığa bindiriyor bunu, inada bindiriyor ve ters davranmaya başlıyor. O da bir insan. Yani bilmiyorum. Çocuklara sanki böyle kul köle muamelesi yapılıyor. Çocuklara esir muamelesi yapılıyor sanki evlerde. Hiç bunun dikkat yani bu dikkatinizi çekti mi? Yani robot olmaları isteniyor. Bir robot böyle. Düşünme yani, evet. Aynı şekilde çocuklar hakkında aşırı kötü zanda bulunmamalı arkadaşlar. Bazı babalar bunda çok çok ileri giderek çocukların niyetlerini dahi suçlarlar. Hiçbir zaman güvenmezler çocuklarını ve onları her türlü yaramazlığın arkasında görürler çocuklar. Şimdi bu bir taraf, başka bir taraf da tam tersinde çocuklar hakkında aşırı hüsnüzan besleyen bir ya suizan ya da hüsnüzan. İkisi de uç. Bu o dereceye ulaşır ki artık onlar hakkında sorup durumlarını araştırmazlar. Çünkü çocuklarına güvençleri tamdır. Arkadaşlarından hiçbirisini tanımazlar. Çocukların hakkında hiçbir şikayeti kabul etmezler. Ve onları haksız bir şekilde savunurlar ve özürler icat edilir. Tam tersinde birisi, tam tersinde birisi gelse nasihat etse der ya sen insanların işine burnunu sokma, sen kendi işine bak der. Bu da Hüsnüzan'ın yani tam böyle uç noktası. Evet, ana babanın çocuklarının takdir ve saygısında kalmaya devam etmek için yani çocuklarımızın önünde sevgiyi, saygıyı, ihtiramı koruma, korumamız için onların önünde ne yapmamız gerekir? Sözlerimizin, fiillerimizin, eylemlerimizin, davranışlarımızın, hareketlerimizin düşünülerek sarf edilmesi gerekir. Ölçülerek sarf edilmesi gerekir. Ve yine bir başka hata babanın veya annenin uzun süre evde görünülmemesi hiç şüphesiz Çocuğun eğitiminde bir kusurdur. Babanın uzun süre görünmemesi eğitimde annenin üzerine büyük bir yük bindirir. Zira anne çoğu zaman ev işlerinin yükü ile çocukların eğitimi arasında denge kuramaz. Bir ev işi var, bir de çocukların terbiyesi var. Ve yine babanın çok fazla kaybolması psikolojik, sosyal eğitim, ahlak ve vicdan bakımından çocukları etkiler. Ve yine en fazla işlenen en önemli hatalardan bir tanesi de çocukları korkutmaktır. Annenin veya babanın çocuklarını aslı olmayan hurafelerle korkutmalarıdır. Psikolojik ve sosyal hastalıkların çoğu zaten zihne korkunun yerleşmesi sebebiyle ortaya çıkar. Dolayısıyla vesveselere sebep olur. Kişiliğinin kurulmasına mani olur engeller. Çocukların var olmayan şeylerle korkutulmaları hurafelerle, efsanelerle, hayaletlerle korkutulmaları, gelişmekte olan neslin önünü keser. İşte insan yiyen devler, çocukları yiyen cadılar, öcü gibi isimler korkutulurlar çocuklar. Nedir? Susması, ağlamasını durdurmaktır. Ama bunlar korkuya sebep olmaktadır çocuklarda. Evet. Diğer taraftan şunu da eklemek gerekir. Bazı babalar Çocuklarına korku hissettirerek mesajlarına ulaştırırlar. Ve böylece başarılı olduklarını zannederler. Bu vesilelere sarılanlar iflastadırlar arkadaşlar. Dolayısıyla eğer korku salarak terbiye etmek istiyorsak sonunda o babanın sözü geçmez olur. Korkutmaktan başka ikna etmeye gücü yetmez o babanın. Tek silah budur. Ve eğitimde Korkudan yardım alan eğitimci, bu baba, anne olsun, dışarıda öğretmen olsun, ancak ruh sağlığını yıkmış olur. Çocuğun ruh sağlığını yıkar. Bu şekilde olursa çocuğun gönlünden saygı ve takdir kalkar artık. Eğitimci onun gözünde, eğitimci baba, anne, her neyse, onun gözünde sadece korkunun sembolü olarak kalır. O halde en doğrusu çocuklarla iletişim kurarak, onu anlamaya çalışarak, olaya müdahale etmektir. Eğitimin yaptırımlar ve disiplinler olduğunu zanneden pek çok kimse hatalıdır. Zira eğitim bu anlamdan çok çok daha geniştir. Yalnız yaptırımlar yani ve disiplin değildir. Bunlar da vardır, fakat çok daha geniştir. Eğitim, öğretim, disiplin, alıştırma, teşvik etme ve sakındırmayı da kapsar. Eğitim, Çocuğa bu sıfatları ve şahsiyet kazandırıcı diğer güzel özellikleri güzel davranışlarla birlikte takdim etmektir. Ama cezalandırma sadece disiplinin bir parçasıdır, cüzüdür. Disiplin iki unsuru içerir. Biri eğitimdir ve diğeri de ıslahdır. Ve cezalandırma cezalandırmadan başka da ikna yolları vardır. Anne babalar bu yolları çocuklarının şahsiyetine göre bilirlerler. Ve cezalandırılacaksa illa çocuklar illa cezalandırılacaksa cezalandırılma esnasında gözetilmesi gereken bazı şartlar vardır. Ve bunların başında başka vesileler faydalı olduğu sürece kati surette dayağa vardır Başka vesileler fayda verdiği sürece. Ve çocuğa zarar veri, verilmemesi için çocuğa zarar verilmemesi için şiddet ve öfke halinde anne baba dayaktan kaçınmalıdır. Zaten insan o halde keşif kendini tutabilse. En önemli durum da o zaten. Allah Resulü diyor hani öfkelenme. Kendisinden tavsiye isteyen sahabeye üç kere öfkelenme diyor ya hani. Çünkü öfkelendiği zaman insanın artık ok yaydan çıkmış oluyor. Evet o öfke halinde dayaktan kaçınılmalıdır. Yüz Baş, göğüs gibi eziyet verici bölgelere vurmaktan sakınmak gerekir. Ve ilk seferinde dayak şiddetli ve can yakıcı olmamalıdır. Ve zaruret dışında üçten fazla vurulmamalı. Zaruret olursa onu geçmemeli der ehli. Ve vururken kol omuzdan kaldırılmaz, bizzat dirsekten kaldırılır. Ve çocuk on yaşına gelmeden dövülmez. Eğer illa dövülmesi gerekiyoruz. Hadisi biliyorsunuz. Biz de 10 yaşından önce mi dövüyoruz? <gülüyor> <gülüyor> e ne diyor? 7 yaşında emredin diyor. 10 yaşına geldiği zaman kılmazsa dövün diyor. Hadiste. Bundan önce vurma yok. Ve çocuk bir hata yapmışsa yaptığına pişman olup özür dilemesi için fırsat verilmeli çocuğa kendisinden söz almak gerekir ve ceza ver verilmek aracı şefaatçılık olmasına izin verilmeli veya affedilmelidir çocuk. Evet ödüllendirme de bir mükafat verme de eğitim vesilelerindendir. Lakin bu hususta israfa kaçmamak gerekir. Zira Çocuğun maddeci olmasına sebep olabilir her seferinde çocuğa hediye vermek. Bu sefer ödül olarak sadece eşyayı kabul eder çocuk. Bizzat hayır işlemeye alıştırılmalı, zaman zaman buna da teşvik edilmelidir. Eğitim, evet eğitim çok erken olmalıdır kardeşlerim. Nitekim çocuk anne karnındayken eğitilir. O esnada işitir ve o esnada hisseder. Okunan Kur'an'ı dinler, ve onun sevgisine alışır. Anne karnındayken. Gülümseyen, huzurlu, güzel bir hava hisseder. Anne karnındayken dışarıda Kur'an çalındığında. Böylece tebessüm ve sevgi üzerine yetişir çocuk. Ve bu yakın zamanda keşfedilen bilimsel bir gerçektir. Yine ilk yaşlarda, hatta ilk ayların eğitimi de böyledir. İlk ayların eğitimi de böyledir. O yaşta çocuğa televizyondan, başka yerlerden müzik dinletirseniz çocuk buna alışır. Kur'an dinlerse, Kur'an'a meyilli olur. Ve çocuk gerçekten çok zekidir. Bu onun eğitimini kolaylaştırır. Zeki olması eğitimini kolaylaştırır. Şair şu sözüyle ne kadar da doğru söylemiştir. Ağaç yaşken doğru, doğrultulur. Odun haline gelmezse yumuşamaz. Odun haline gelme, e, ge, gelmişse yumuşamaz. Edep Küçük yaşlarda fayda verir. İhtiyarlayınca edebin bir faydası olmaz. Evet, yaratılışına uygun olarak yaratılışına uygun olarak yetişen çocuğun İslami eğitimi kabul etmesinde de bir zorlukla karşılaşmayız. Eğer bu şekilde başlar ve bu şekilde devam ederse daha sonraki İslami telkin çok kolay olur. Evet kardeşlerim, eğitimin Yiyecek, içecek, yiyecek ve rahatı bollaştırmaktan ibaret olduğunu zannedenler hatadır. Eğitim budur, bu değildir. Bilakis eğitim bunları da kapsadığı gibi aile sıcaklığıdır. Aile içi uyumdur. Bunu da kapsar. Belçika'dan hatırlıyorum. Daha yeni bir hadise oldu. Eee Tam olarak ülkesini bilmiyorum. Fakat e, bizim e, şeylerden, bacağın, bacanağın çocuklarından bir tanesi e, ya İtalyan olacak ya Portekiz'de olacak tam olarak hatırlayamayacağım. Arkadaşı, annesi babası falan ayrılmış. Şeyin evine gelir. Bu Müslüman çocuğun evine gelir. Babasıyla çocuğun diyaloğunu görünce ben bu dini seçeceğim der. Yani o iştenlik, o böyle gönülden muhabbet konuşmalar, diyaloglar, iştiram, sevgi, saygı e, yani bu çocuğu mest etmiştir. Ben der dininize gireceğim. Ben der babamla böyle bir böyle bir hayat yaşamadım der şu ana kadar. Yani dolayısıyla arkadaşlar eğitim de yiyecek de var, içecek de var, rahatı sağlamak da var ama bununla birlikte aile sıcaklığı asıl olan. Aile içi uyum eğitimde en önemli faktörlerden bir tanesi. Çocuğun kültürünü arttırma, faydalı beceriler kazandırma, din ve dünya işlerinin öğretilmesi, aile fertlerinin bir araya gelerek yeteneklerini ortaya koyacak programların düzenlenmesi, okumaya teşvik etmek bütün bunlar, Nedir? Eğitime destek olan faktörlerdendir. Bunlar ve benzerleri çocuğun eğitiminde ve erkenden tecrübe kazanmasında büyük bir paya sahiptir. Küçük bir kitaplığın oluşturulması bu kitaplarda, bu kütüph bu yani kütüphanelerde işte kitapçıkların, kitapların, CD'lerin hazırlanması, çocuğa bunların tavsiye edilmesi, evet bütün bunlar nedir? Aile içerisinde yapılması gerekir. Evet, babalar çocuklarının önünde sertlik göstermemeleri gerekir. Öfkeye ve infiale kapılmamaları gerekir. Zira çocukların bu dönemde gördükleri, ufak yaşta gördükleri zihinlerinde yer eder. Bu da psikolojik arızalara, duygularında karmaşaya, düşmanlığa ve eğitimde sapmaya götürür çocuklar. Ve çocuklara muamelede Özellikle de erkeklerle kızlar arasında ayrım yapılmamalı. Ayrım yapılmamalı ki birbirlerine kıskanmasın çocuklar. Ama ferdi, ferdi bireysel farklar gözetilmesi gerekir. Her çocuğun diğer kardeşlerinden ayrıldığı kendine has özellikleri vardır. Hediye verirken ilgi alanları gözetilmeli. Birinin sevdiği rengi diğeri sevmez, birinin sevdiği oyuncağı diğeri sevmez o hediyeyi. Diğeri mesela hoşlanmayabilir. Dolayısıyla onların o karakterleri, ilgi alanları göz önüne alınmalı. Birçok ana baba maalesef çocukların arasını ayırırlar. Hem maddi olarak hem de manevi olarak aralarında adaletli olarak davranmazlar. Kime ana baba maddi bir şey verirken yani ayırır, kimine az verir, kimine fazla verir, kimi de sevmede, cana yakınlılıkta Şaka ve mizahta aynı şekilde davranmaz çocukları arasında. İşte bütün bunlar, bu davranışlar çocukların birbirlerine karşı tavır almalarına kardeşler arasında birbirlerine karşı tavır almalarında aralarında boğuzlaşmaya ve düşmanlığa sebep olur. Seni baban daha fazla seviyor. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri hadisesinde olduğu gibi. Bu aynı zamanda Anaya babaya karşı çıkmanın, itaat etmemenin en büyük sebeplerinden bir tanesi. Belki de en büyük sebep. Ve yine çocuğun sapmasının, nefsi bunalımlara girmesinin arkasında bu adaletsizlik var. Meryem daha küçük. Bir kardeşleri gelsin. Belki diyebilirsiniz, ya bizim çocuklar düşün, anlatıyorsunuz ama bizim çocuklar 20 yaşına vardılar. Kimisi evlendi, torunlar var Necati abi gibi. O bakımdan en fazla ben istifade ediyorum şu an. Çocukların bu hususta sapması, hatta nefsi bunalımlara düşmeleri, bütün bunların arkasında bu adaletsizlik var. Ve bu, ve bu eşitsizlikler, bu adaletsiz davranmalar, çocuğu alçaklığa götürebiliyor. Kötü durumlara sürükleyebiliyor. Suça kadar götürebiliyor. Belki cinayet dahi işletebiliyor. Kardeşler arasında ve eşit davranmamanın bir göstergesi de çocukların gidişatına ve psikolo gidişatlarında ve psikolojilerindeki sapma. Çünkü bu tür tasarruflar ana babanın adaletsiz olan bu tasarrufları haset ve nefret doğuyu Do yani çocuklara haset ve nefret doğurur. Korku ve çekingenliğe, içe kapanmaya ve toplumdan kopmaya kadar götürebiliyor çocuk. Çünkü en yakını annesi babası eşit davranmamış. Adaletle davranmamış. Onlardan bir parça olmasına rağmen. Ve çocuklar arasına ayırma sebebiyle hasıl olan bu eksikliğin giderilmesi için bu sefer çocuk dışarıda başkalarının hakkına ne yapıyor? Tecavüz edebiliyor. Başkalarının hakkına saldırmaya yönlenebiliyor. <gülüyor> Ve yine bu çocuklarda Gece korkularına, sinir hastalıklarına da sebebiyet verebilmekte. Ve bu adaletsiz davranma, çocukların çocukları hakkında da, yani torunlar arasında da olmaktı. Belki bunu yaşıyoruz. Birçok kardeşimiz var, hepimiz evliyiz, çocuklarımız var. Baba yahut anne torunlarına eşit olarak yaklaşmıyor. Abimin çocuklarını benim çocuklarımdan daha fazla seviyor. Yahut ablamın çocuklarını. Yani bu dede ve e, nene torunlarına eşit davranmayıp bazılarını ba bazılarını diğerlerine üstün tutmasında ortaya çıkabiliyor. İşte bu davranış hem çocuklar üzerinde hem de torunların hem çocukların hem torunların dedelerine karşı boz etmesine, öfke duymasına ve nefretine sebep olmaya götürebiliyor. Çünkü cana yakınlılıkta sevgide eşit davranılmamış. Çocuklar ve torunlar hakkında adaletli ve hak adaletli olarak davranılmamış. Müslim ve Nesai'de gelen hadiste bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur kardeşlerim. Muhakkak ki adil davranıp hakkı gözetenler adil davranıp hakkı gözetenler Allah katında aziz ve celil olan Rahman'ın sağında Nur'dan minberler üzerinde olacaklardır. Allah Azze ve Celle'nin sağında Nur'dan ve minberler üzerinde olacaklardır. Onun iki eli de yemindir. Onlar ki hükümlerinde o sağ tarafta olanlar Nur'dan minberler üzerinde olanlar kimdir? Onlar ki hükümlerinde ailelerinde ve sorumlu oldukları insanlara adaletli davrananlardır. Buyurulmak. Yine Bukharda gelen bir hadiste Numan'ın babası Beşir İbn-i Sa'd Numan'ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına getirir. Çocuğunu Allah Resulü'nün yanına getirir. Ben oğlum Numan'a der bir köle verdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocukların hepsine bunun benzerini verdim mi deyince Beşir hayır der, baba hayırdır. Öyleyse bunu da geri aldır. Verdiğin hediyeyi geri aldır. Diğer çocuklarına vermediği için. Diğer bir rivayette ise Allah'tan korkunuz da çocuklarınız arasında adaletli davranın der Allah Resulü. Ve Numan dedi ki, artık babam Allah Resulü'nün yanından dönüp geldi ve Numan'a yani bana verdiği hediyesini geri aldı der. Hadisinde ifade ettiği gibi ya diğerlerine de benzeri verilir, eğer yoksa geri alınır. Tabi aklınıza birçok şimdi şey gelecek, soru gelecek ama gelecek gelecek mesela bazı babalar büyük çocuklarına bir miktar para verirler veya onlara işte ev alırlar yahut arsa alırlar ev yaparlar <gülüyor> diğer çocukların ve kızların nasibi nedir diye sorulunca ya çocuklar ufak yahut kızlar da evlenecek onlara da kocaları bakarlar kocaları bakar derler. böyle bir davranış doğru değildir eşit davranmayla çelişir çünkü kızlar evlense bile hakları vardır. Kızlar evlense bile hakları vardır. Burada babanın yapması gereken çocuklarından birine bir şey bağışladığında diğerlerine de benzeri bir benzerini vermesi gerekir. Kız olsun erkek olsun. Ölmeden önceki hüküm bu. Eğer o an veremezse onlar için bir araya bir kenara koyup biriktirebilir. Veya büyüye verilen bu meblağ borç olarak verilir. Ya da miras taksime esnasında verilmiş olan para o kişinin hakkından düşürülür. Yani o daha önce hayattayken verilen o para miras hakkından düşülerek bu şekilde e, e, e, adaletli bir taksim yapılır. Bazı yani babalar çocuklarına bazı hediyeler mesela verebiliyor. Mesela araba gibi. Şimdi bu diğerlerine de aynı vakitte verilecek diye bir kural yok. Bu daha sonra onlara değişik bir şekilde sunulabilir. Baba zengindir. Bu araba olur. Ya daha küçük bir şey olur. Ee, yani İlla aynı zamanda vermesi diye bir şart yoktur. Ama ne vardır? Muhakkak ona benzer bir şeyin daha sonra verilmesi gerekir. Ne demiştik? Hediye ve bağışlarda, bakın, hediye ve bağışlarda çocukları birbirlerine üstün kılmak caiz değildir. Doğru olan eşit olarak paylaştırmaktır. Bakın aklınızda iyi tutun. Hediye ve bağış. Hediye ve bağış. Şimdi bir de miras var. Bir de ihtiyaç ve harcama var. Gelecek hepsi. Hediye ve bağışlarda çocukları birbirinden üstün kılmak caiz değildir. Doğru olan eşit olarak paylaştırmaktır. Birini diğerinden yani birine çocukların birine diğerinden daha fazla bağışta bulunmak ancak şer'i bir mazeret olursa caiz olmaktır. Ve ilim ehli bu durumları zikretmiştir. Mesela çocukların bir tanesi oturaktır. Kötürümdür Allah korusun. Çalışmaya imkanı yoktur. Veya büyük bir ailesi vardır çocuğun. Kazandığı para kendi çocuklarının bakımı için yeterli değil, yetmiyor. Ya da ilim talebiyle meşgul. Gitmiş, okuyor. Ayrıyeten yani bunlar nedir? İşte o onu biz ne yapabiliriz? O çocuğa daha fazla sarf edebiliriz ki bu ihtiyaca ve harcamaya giriyor zaten. Ayrıyeten çocukların fıskı ve isyanları sebebiyle ana babaya karşı çıkmaları ya da bidat işlemeleri sebebiyle diğer çocuklara verirken bunlara ceza olarak verilmeyebilir. Verilmez. Çünkü biliyoruz o parayı o çocuğa versek hediye olarak gidecek. Hayırsızlık yapacak. O zaman buna veriyoruz, buna vermiyor ceza olarak. Ya bu, işte o zaman adaletsiz davranmış olmuyorsun. <gülüyor> Veya babasından aldığı bu parayla Allah'a Allah'a isyan edeceği bilinirse diğer kardeşlerine verirken baba çocuklarına verirken ona bu sebepten dolayı ne yapar? Vermez. Evet eğer olur da baba bir çocuğunu diğer çocuklarına tercih eder ki bu çokça oluyor ve ona bir şeyler bağışlarsa ve diğer kardeşler de İttifakla rıza gösterirlerse o zaman bunda bir veis yok. Ya da mesela çocukların birisi baba ve annesinin hizmetiyle meşgul olmuş. Çünkü bu tür şeyler çok fazla. Baba ve annesinin hizmetiyle meşgul olmuş, onların işleriyle uğraşmış. Ölene kadar anne baba o çocuğun yanında kalmış. He, takdim ettiği bu hizmete karşı kendisine bir mukabil verilmesi caizdir. Kaç sene kaldı? On sene Anneme babama baktım ben. Diğer abimler ablamlar hiçbir şey yapmadı. Nedir? Hesap ediyorum. Yani buna karşı baba ve anne bütün e, sahip olduğu varlığı yaşarken çocuklarına veremiyor. Ne yapıyor? 10 sene kaldılar. Aylığı atıyorum. 1 milyondan 100 işte milyon yapıyor mesela. Dolayısıyla bunu karşılık olarak ne yapıyor? takdir edilir çocukların bu hizmete karşı bu hizmetine karşı bu takdir edilir. Bu no anne baba kendisine bakan çocuklarına verebilir. Bundan fazlasını veremez yoksa birini diğerinden üstün tutmuş olur. Ve e baba anne malından bir bölümünü çocuklarından birine veya bazısına sebepsiz olarak tahsis eder. Yani hediye olarak verir. Herhangi bir sebebi de yok. Ve vefat ederse. Çocuklar arasında ne olacaktır? Bu husumet olacaktır. Çocuklar arasında sıvay rahim kesilecektir. Büyük ihtimalle. Nefret ve buğuzlaşma olacaktır. İşte bunun olmaması için, suça düşmemek için, günaha girmemek için, babayı da günahtan kurtarmak için, malın kız ve erkek çocuklar arasında, baba, anne ölmüş de olsa, eşit olarak paylaştırılması gerekir. Bu malın eşit olarak paylaştırılması gerekir. Ve yine kim malından bir bölümünü ölmeden önce malından bir bölümünü ölmeden önce çocukları arasında taksim etmek isterse Numanibni Beşir hadisinde de ettiği gibi erkek ile kız arasında eşit olarak paylaştırır. Ölmeden önce taksim etmek isterse malın bir bölümünü kız erkek arasında eşit olarak paylaştırır. Ama ölüm sonrası taksim ise Allah'ın emrettiği gibi erkeğe kadının iki hissesi şeklinde olur. Ölümden önce eşit. Ölümden sonra ise erkeğe kadının iki hissesi şeklinde olur. Kişinin akrabalarına olan bağışına gelince, yakınlara akrabaları olan bağışa gelince bunun herhangi bir sınır yoktur. Miras miktarınca verilecek diye bir kayıt da yoktur. Buradaki şeye kişi Bağışı istediği kadar, istediği nispette e, miktarda yapabilir. Çünkü asıl olan kişinin malındaki tasarrufunda hür olmasıdır, akrabaların çocuklara kıyası doğru değildir. Konu hakkın herhangi bir nasta yoktur. Burada önemli bir tavsilat var, ona dikkat çekmemiz Gerekir o da nafaka, yani harcama, geçim masrafı, ihtiyaç ile Atiye, yani bağış arasında fark var arkadaşlar. ya yani hediye arasında fark var. Harcama, geçim masrafı, ihtiyaç. Bir tarafta, bir tarafta da ne var? Hediye ve bağış. Evet, harcamayla bağış arasında fark var. Harcama babanın üzerine farz. Harcamada çocuklar arasında eşit davranması şart değil. Bakın, harcamada eşit davranması şart. Çünkü bazısı diğerinden daha fazla ihtiyaca sahip olabilir. Mesela çocukların birisi üniversitede okur, diğeri ilkokulda ortaokulda okur. Hiç şüphesiz üniversite öğrencisinin ihtiyacı, masrafları diğerleri gibi aynı değildir, daha fazladır. Veya çocukların birisi uzundur, birisi kısadır, birisi zayıftır, birisi şişmandır, birisinin giydiği elbise ucuzdur, birisininki pahalıdır. İlla eşit yapacağız, eşit alacağız diye bir kayıt yoktur. Çünkü bu ihtiyaç ve geçim masrafıdır. Bağış ve hibe değildir. Yine mesela çocuklarından birisinin evlilik vakti gelmiş, evlenmesi lazım. Babanın da maddi gücü var. Bu durumda babanın çocuğu ihtiyacı sebebiyle evlendirmesi gerekir. İşte buradaki evlilik masrafları nafaka ve harcamaya girer. İhtiyaçtır. Babanın üzerine görevdir. Hibe ve atiye yani bağış değildir. Buna binen babanın ihtiyaca göre harcaması gerekir. Bir çocuğunun düğün masrafı diğerinden fazla olabilir. Yani birine 20 bin lira yaptıysa diğerine de illa yirmi bin lira yapması gerekmez. Bu durumda illa da hepsine eşit harcayacak şartı yoktur. Yine çocukların birisinin tedaviye ihtiyacı vardır mesela. Baba bunun için harcama yapar. Bu durumda diğerlerine de aynı miktarda vermesi diye bir mesele yoktur. Çünkü baba tedavi için bir ihtiyaçtan dolayı harcama yapmıştır. Bu tür durumlardaki harcama harcayar er, ihtiyacı harcamalardır. Geçim için yapılan masraflardır. Bağış, hediye ve hibe değildir. Arasındaki fark anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Bağışta, hediyede, atiyede eşit davranmak gerekiyor. Bunun dışındaki ihtiyaç ve harcamalarda duruma, hacete e, göre baba sarf etmesi lazım. Evet. Bu büyük parantezi kapatıyoruz ve devam ediyoruz. Çocuğu hata yaptığı zaman kıymetini düşürüp aşağılayıcı sıfatlarla anmamak gerekir. Çünkü çocuk öğrenmektedir. Çocuk öğrencidir. Daha ufaktır. Sen aptalsın. Sen işe yaramazsın. Duvar bile dediğimi anlıyor. Sen anlamıyorsun gibi sözleri çocuğa söylemememiz gerekir. Zira bu sözler onun kendine güvenini kaybettirir. Gülenler var. Evet, eğer ailede derslerden geri kalan çocuklar varsa, onun elinden yumuşaklıkla, rıfk ile tutmamız gerekir. Ona hissettirmeden kardeşlerim ve kendine güvenini kaybettirmeden bu probleminden kurtarmamız gerekir. Bu hayata layık olmadığı hissine kapılmamalı o çocuk. Pek çok aile ortamı bu tür çocuklara yapılması gereken muamelelerde maalesef başarısızdır. Bunun sebebi de bunun sebebi de ana babanın şiddet ve sertlikle muamele ederek çocuğu gücünün yetmeyeceği işlerde gayret etmeye zorlayarak sorumlu tutmalarıdır. Çocukların gücünün yettiği, yetmediği, sorumlu olmadıkları, mükellef olmadıkları şeylerle çocukları bu tür meselelerde zorlamamamız gerekir. Çünkü zorladığımız zaman bunun neticesinde istenilenin tam tersi, tam aksi bir durum ortaya çıkıyor. Ve bu konuda sopayı hazır tutan, dayağı yeltenen, çocukları diğerlerinin önünde küçük düşüren ve bu tür bedeni ve psikolojik cezalar uygulayan bazı veliler, eğitimciler bu hareketlerine çok büyük yanlış yaparlar. Onların bu uslupları, daha doğrusu bu usluba başvurmaları bir taraftan yaparken diğer taraftan yıkmaktadır. Çocuğun şahsiyetini özellikle de eğitim yönünü ifsad etmektir, bozmaktır. O halde bize düşen şey çocuğun durumuna göre en uygun olan orta yolu tutmaktır. Kabiliyetine göre, imkanına göre, zekasına göre, çocuğa kaldıracağı yüke göre davranmaktır. Evet, kız çocuğu doğunca gazaplanma, erkek çocuğu olunca sevinme. Bunlar bize anlatılan İslam öncesi cahili toplumlarda olduğu gibi eskiden beri devam eden adetlerden. Bugün dünene kadar çok benziyor değil mi? Erkek çocukla müjdelenince çokça sevinç gösteren ana babalar, kız çocuğu olunca üzüntüden sesleri kesilmekti. Halbuki hangisinin daha hayırlı olduğu biliniyor mu? Bilinmiyor. Hem sonra kız çocuktan dolayı öfkelenmek cahiliği işidir. Allah'ın kaderine itirazdır. Allah'ın bu ihsanına bu hediyesini kabul etmemektir. Aslında buna şükür gerekir. Böyle bir tavır, böyle bir tavır kişinin cahil ve aklındaki bozukluğa en büyük delirdir. Ve yine kadına taşıyacağından fazlasını yüklemektir. Çünkü kadın sorun mu tutuyor? Neden erkek doğurmadığını? Ve yine bundan, ve bunda kadını hafife almak vardır. Kadrini düşürmek vardır. Bekliyorlar hastane şeyinde, koridorunda. Kız duyunca, ama artık şimdi o, gerek yok 5-6 ay önce değil mi? Ha? Her şey öğreniliyor. Hastaneye hiç kalmadı. Zulüm önceden, başlıyor. <gülüyor> Zulüm önceden başlıyor. Evet. Ve yine, çocuklara yakışan isimler Vermemek yani tam tersi yakışmayan isimler vermek. Ana babanın işlediği hatalardan bir başka hata. Ve bazı isimler ki hiçbir anlamı yok yahut yakışıksız isimler. Ve çoğu zaman manası bilinmeden Kur'an'da vardır diyerekten çocuklara isim verilir. Ama Kur'an'da cehennem de vardır. Şeytan ve cin isimleri de geçer. İsim verirken bilinen, manası açık olan isimler seçilmelidir. Çocuk kendisine verilen isim ve künyeden psikolojik olarak etkilenir. Ve İmam İbn Kayyım rahimahullah isim ile müsemma arasındaki bu büyük bağlantıya dikkat çekmiştir. İsimler müsemmalarına etki eder. Nitekim Resulullah sellem sahabeye ve onlara, onların yani çocuklarına isimler koymuş, uygun olmayanların isimlerini değiştirmiştir. Bu yüzden ana babanın yasaklanan isimleri koymaları doğru değildir. Mesela Allah'a has olan, özel olan isimler ve çocukları isimlendirmek doğru değildir. Rahman ismi, Halik ismi mesela. Yine Allah'tan başkasına ibadet etme manasına gelen Abdülnebi, Nebi'nin kolu. Hüseyin, Hüseyin'in kolu. Abdü Ali gibi isimleri vermek haramdır ki bu Şia'da var. Yine çocukları Yahudi ve Hristiyanların isimleriyle isimlendirmerek kati surette doğru değildir. Mesela George, David, Michel yahut Michael. Çünkü sonra da, yani sonunda onlara sevgi ve bağlanmaya götürebiliyor bu. Yine kaçınılması gereken isimlerden bir kısmı Cebbar ve Tağutların isimleri. Firavun, Haman, Karun, Marx, Lenin, Stalin. Evet. Bu isimlerin verilmesi çocuklara bu insanların yaptıklarına rıza, metotlarına sevgi manasına gelmekte. Ve yine şiddet içeren insanların hoşlanmadığı manalar taşıyan isimlerden kaçınılmalıdır. Savaş, alev, ateş gibi isimler. Şiddet işlenen isimler. Ayrıca çocuklara onlarla alay etmeye veya gülmeye sebep olan isimlerin de verilmemesi gerekir. Şaban ismi gibi mesela. ya bunları çoğaltabilirsiniz. Evet kardeşlerim, çocuğun eğitim yöntemini belirlemede anne baba arasında ittifak bulunması gerekir ana baba arasında ittifak bulunması gerekir. Çocuğun şaşkın vaziyette kalmaması için tek bir yöntemle ittifak, tek bir yöntem üzerinde ittifak olması gerekir. Çünkü anne bir şey emrediyor, baba ondan nehyediyor ya tam tersi oluyor. Çocuk ikilemede kalıyor. Ve bu tutum çocuklarda muhalefet eğilimine sebebiyet verebiliyor. Ve yine daha fazla annelerin bir hatası Çocukları televizyon cihazının avı olarak bırakmaları büyük bir hata. Anne çoğu zaman bu duruma razı olur. Bilgisayar da böyledir. Şimdi herhalde televizyon kalktı bilgisayar var. Zira bu sayede çocukların kendisine huysuzluk etmesinden ne yapar anne kurtulur. Lakin televizyon bir fayda sağlamaz. Sadece zarar verir. Hem uzun süre televizyon karşısında oturmak sağlığa pek çok zararları getirir. Hareketi iptal ederek tembelliğe sebep olur oturarak devamlı televizyona bakmak. Bu yüzden televizyon seyretmek belirli televizyon seyretmek için belirli vakitler tayin edilmeli. Eğer genel eğer buna engel olunamıyorsa imkan nispetinde bunun sınırlandırılması gerekir. Yine çocuğu kontrol etmek için gereğinden fazla eğilmek, gereğinden fazla uğraşmak bu da bir hatadır. Bizler çocukları dengelemek için yani büyük bir çocuk gibi dengelemek isteriz ufak çocuklar. Onu oyundan alı koyar anne baba. Yaşına uygun olmayan birçok sorumluluklarla yüklemeye çalışırlar. Bu bir hatadır. Bu sınırlı durumda çocuk hareketlerinde ve olgunlaşmasını hem hareketlerinde ve hem de aklında olgunlaşmasını tamamlayamaz. Çok ufak çocuğa büyük çocuğun görevleri yüklendiğinde böyle yanlışlara götürür. Muhakkak ki çocuğun giderilmesi gereken zaruri ihtiyaç ve istekleri vardır. Giderilmesi gereken zaruri ihtiyaç ve istekleri vardır. Eğer bu zaruri ihtiyaç ve isteklerini çocuk gidermezse, içine kapanık olur, karmaşık bir insan olur. Çocuklarımıza çocukluklarını yaşatmamız gerekir. Evet, çocuğu kendine güvensiz ve kompleksli olarak eğitmek, Evet, maalesef birçok ana baba buna sebeptir. Bu durum çocuğun geleceğini ve hayata bakışını kötü olarak etkiler. Zira kendine güvensiz, kompleksli olarak yetişen çocuk korkak olur, isteksiz olur. Reşit olduktan sonra, yani reşit olsa dahi hayatının hayatın zorluklarını karşılamaya maalesef güç getiremez. Evet, küçükken... Şimdiye kadar akıllarımızda kalan bizleri sevindirici veya üzücü muhakkak surette değişik durumlarla hadiselerle karşı karşıya kalmışızdır. Şöyle bir geriye gittiğimizde çocukluk anlarına döndüğümüzde okul dönemine şöyle bir vardığımızda okulda aldığımız bir peki, bir mükafat veya toplantı sırasında bize yapılan bir övgü. Bunları hatırlarız. Bunun yanında çocukluk döneminde başımıza gelen üzücü durumlar vardır. Öğretmenin dövdüğü, arkadaşların toplanıp dövdüğü, kavga ettiğimiz zamanlar. Bunları hep hatırlarız. Zihnimizde kalmıştır bunlar. Aile fertlerinin birisinin bize karşı ters bir tavrı veya övey annenin Çocuklarına karşı, bize karşı üzücü tavrı hafızalarımızdan çıkmaz. Hiç şüphesiz çocuklara yönelik bu hassasiyet onlar bir tarafa ana babayı dahi etkiler. Yani iyi yönde yahut kötü yönde. Müsbet yahut menfi. Çocuğu etkilediği gibi anayı babayı da etkiler. Diğer taraftan çocukların mustakbelleri üzerinde de belirleyici bir etkisi olmuştur bunun. Dolayısıyla küçük bir çocuğa gülümsemeyi sakın ola ki ihmal etmeyelim. Küçük bir çocuğa gülümsemeyi sakın ola ki ihmal etmeyelim. O küçük çocuğun kalbini kazanmayı hafife almayalım. Onunla beraber güzel ilişkiler kurma hususunda sahip olduğumuz hünelleri uygulamaya çalışalım. Ne varsa dökelim cebimizde, içimizde. O hünerleri çıkartalım. O iyi ilişkiler kurma olusunda gerçekten bunlar çok önemli kardeşler. İnsanlarla güzel alaka kurma sanatına dair yazanlardan bir tanesi şöyledir. Bir okulda der, küçük çocuklarla, öğrencilerle bir toplantı yaptım. Onlara bir ders verdim der. Namaz hakkında hangi hadisi bildiklerini sordum der. Bir Arap ülkesinde. Ve onlardan birisi, çocuklardan birisi dedi ki, Allah Resulü buyurdu ki, kişi ile küfür veya şirk arasındaki fark namazın terkidir. Bu hadisi ezberinden okuyunca, çocuğun bu cevabı çok hoşuma der Gayrete geldim ve kolumdaki pek de kaliteli olmayan saati çıkardım, çocuğa hediye ettim der. Benim bu hareketim der, çocuğu o şekilde teşvik etmiş olmalı ki, İlmi olan sevgisi artmış ve Kur'an ezberine yönelmiştir. Ardından günler ve seneler geçer bir baktım ki der namaz kılmaya gittiğim camideki imam o çocuk. İlahiyatı bitirmiş hakimlik yani kadılık yapıyor. Kendisini tanıtmasaydı onu tanıy tanım tanımayacaktımdır. Tanıyamayacaktımdır. Dolayısıyla seneler öncesi karşılaştığı güzel bir tavır bakın o çocuğu nerelere getirmiş. Bir alim geliyor, bir davetçi geliyor ve onun o güzel cevabına karşın bir hediye alıyor. Ve o hediye onu bakın hayatını tamamen nasıl çeviriyor. Bu misalleri çoğallaş, çoklaştırabiliriz, çoğaltabiliriz. Şimdi bizler insanların çocuklarla olan iletişimde, çocuklarla olan mu muamelede çeşit çeşit olduğunu görüyoruz. Bunu kendimizi yani test edebiliriz, deneyebiliriz. Mesela aslında bu burada da oluyor. Şimdi giren arkadaş çocuğuyla birlikte geliyor. Buraya giren arkadaşlar çocukları getirmişler. Çocuklarıyla birlikte geliyor ve herkesle musafa ediyor, oturuyor. Çocuk da arkadan geliyor. Çocuk da aynı şekilde yapıyor, babasının arkasından geliyor. Ama insanlar yani Genelde ne yapıyor? O çocuğu ihmal ediyor. Kimi parmağının ucuyla şöyle elini uzatıyor. Kimi, efendime söyleyeyim, hiç mi hiç çocuğa bakmıyor. Kimi de gülerek, gülümseyerek çocuğun elini şöyle sıkıca kavuruyor. Hoş geldin koçum diyor. Hoş geldin aslanım. Nasılsın bakalım diyor. İşte bu şekildeki bir karşılama, bu şekildeki bir muamele, çocuğun kalbinde o kişiye yönelik bir muhabbet. O kişiye yönelik bir sevgi. Oluşturduğu gibi ana babasını dahi etkileyen bir muamele bu. Ne diyor bak benim çocuğum hakkında ne kadar güzel davranıyor diyor bu arkadaş. Çocuğu etkilediği gibi ana babayı da etkiliyor. İşte ilk örnek ilk mürebbi sallallahu aleyhi ve sellem çocuklarla en güzel iletişimi kuran insandı. Enes İbn-i Mali'nin, rahmetullahi aleyh, küçük bir kardeşi vardı. Allah Resulü onunla şakalaşırdı ve ona künyesiyle çağırırdı onu. Ona Ebu Umeyr derdi. Ebu Umeyr'in oynadığı, daha sonra ölen de bir kuşu vardı. Allah Resulü onunla karşılaştığında sallallahu aleyhi ve sellem, Ya Ebu Umeyr, ma fealennu gayr. Ey Ebu Umeyr, senin küçük kuşun ne yaptı? Derdi. Ve yine Allah Resulü, Ummu Selemen'in kızı Zeyneb'e latife yapar, Zeynepçik, Zeynepçik diyerek ona seslenirdi. Sahih-ül Cami'de gelen hadiste. Oyun oynayan çocuklara uğradığında onlara selam verirdi Allah Resulü. Ensarı ziyaret eder, çocuklarına selam verir ve başlarını okşardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gazveden döndüğünde Medine'de kendisine çocuklar karşılar o da onları bineğine alırdı. Bir gün Allah Resulü abdest alırken Muhammed İbni Rabi adında Beş yaşındaki bir çocuk ona doğru gelir. Allah Resulü ağzına su alır ve çocuğun yüzüne atarak onunla şakalaşır. Allah'tan çocuk değilsin sen sayıda. Hadisi Buhar rivayet etmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlarla şakalaşır, onlara gülümser ve onlarla birlikte gülerdi. İnsanların kalplerine surur verir ve mutluluk verirdi bu şekilde. İnsanlara yumuşak davrandığından kimse onunla oturmaktan bıkmazdı. Bir gün kendisine bir adam gelir, yolculuk veya gaz savaşa çıkmak için bir binek ister Allah Resulü'nden. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona binek isteyince adama şöyle der, ben seni bir devinin yavrusu üzerinde taşıyacağım der. Adam şaşırır koskoca adam, küçük bir deve nasıl binecektir? Deve nasıl güç yetirsin, nasıl taşısın onu? Dolayısıyla ey Allah'ın Resulü devenin yavrusunu ne yapayım deyince Allah Resulü şöyle der, deve ancak yavru doğurur der. Deve ancak yavru doğurur. Hadisi Ebu Davud Tirmizi rivayet etmiştir, albani sahih olduğunu söylemiştir. Yani ben sana bir deve vereceğim ama hiç şüphesiz o deve başka bir devenin yavrusu. Çünkü o da ha, o da bir ana evladı. Yani Adam bunu ufak bir deve anlar. Ama o nedir? Yine o da ana evladıdır. Bir ana deveden doğmuştur. Bu şekilde ne yapar? Latife yapar Allah Resulü. Yine Allah Resulü s.a.v. Enes'e bir gün Ya del uzneyn <gülüyor> Ey iki kulaklıdır. <gülüyor> Ebu Davut ve Tirmizi rivayet etmiştir bunu. Sahihtir. Allah Resulü birisiyle şakalaştığında ona güler ve tebessüm ederdi. Emer radıyallahu anh'u bir gün bakın şöyle der. Ey Allah'ın Resulü der. Biz Kureyşliler yani Mekke'deyken kadınlara üstündük. Ve bizden birisinin hanımı kendisinden para istediğinde kalkar hanımının boynunu sıkardı der. Ama ne zaman ki Medine'ye geldik. Burada kadınları kendilerine üstün gelmiş bir kavimle karşılaştık. Yani kadınlar üstün burada. Biz de hanımlarımızın bizim de hanımlarımız onların hanımlarından öğrenmeye başladı. Kadınlarımız bize karşı güçlendi der. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm eder. Ömer konuşmasına devam ettikçe Allah Resulü de tebessümü artar. Hadislerde Evet, hadislerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in azı dişleri görünene kadar güldüğünü görüyoruz kardeşlerim. Evet Allah Resulü insanlara karşı dost, sevecen ve zarifti. İşte bizler insanlara yönelik bu güzel davranışlara nefislerimizi alıştırırsak gerçekten hayatın tadını hissetmiş oluruz. Gerçekten hayatın tadını hissetmiş oluruz. Bu güzel davranışlara nefislerimizi alıştırırsak. Evet kardeşlerim. Çocuk yumuşak bir yumuşak bir çamur gibidir. Çocuk yumuşak bir çamur gibidir. Verdiğimiz ilgiye göre onu şekillendiririz. Bu sebeple ahlak dindeki yeri çok büyüktür. Ve muhakkak ki sen yüce bir ahlak üzeresin der. Yüce Rabbimiz peygamberine. Muhakkak ki sen yüce bir ahlak üzeresin. Neden? Çünkü eğer ev tuğlalarla bina oluyorsa, çimantoda tuğlaları bağlıyorsa, hiç şüphesiz toplumda tevhid ile bina olunur. Ama fertleri birbirine ahlak bağlar. Dolayısıyla bir toplumda ahlak olmaksızın o toplumun yalnız tevhidle ayakta durması düşünülemez. Ahlak olmaksızın yalnız tevhidle ayakta durması düşünülemez. Neden? Bakın, Yüce Rabbimiz Resulüne ne buyurur? Ve kunte Favvan kalbi len min havlik. Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi. Ali İmran 159. Bunun manası şudur. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, senin sahip olduğun halis tevhide, senin sahip olduğun azim, ihlasa rağmen, senin etrafında birleşmezler, bilakis ayrılır giderler. Çünkü ahlaksız tevhid ne ümmeti birleştirir, ne de safı bir kılar. Ahlakın önemine dair gelen hadisler gerçekten çoktur. Ahmet ve Hakim'in Ebu Hureyre'den rivayet ettiği sahih bir hadiste, muhakkak ki ben güzel ahlâğı tamamlamak için gönderildim der Allah Resulü. Yine Tirmizi ve İbn-i Macide sahih olarak gelen bir hadiste, Allah Resulü'nün en çok hangi amelin cennete soktuğu sorulduğunda, Allah'tan takva ve güzel ahlaktır der. Takvallâhi ve hüsnül hulub. Ebu Davud ve Tirmizide gelen yine başka bir sayı hadiste müminlerin imanca en mükemmel olanı en güzel ahlaklı olanıdır. Yine Bukhari'nin edebil müfrette, hakimin müstedreğinde sayı olarak rivayet edilen bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir kadın hakkında sorarlar. Bu kadın namaz kılan, gündüzleri oruç tutup sadaka veren ama komşularına diliyle eziyet veren bir kadındır. Kâle la hayra fî فَهِيَّ فِنْنَرِ هِيَّ Ehlinler اَهْلِنْنَرِ قَالَ لَا خَيْرَ فِيهَا هِيَّ مِنْ اَهْلِنْنَرِ Dedi ki, onda hayır yoktur, o kadın ateş ehlindendir. Namaz kılan, gündüzleri oruç tutup sadaka veren ama komşularına diliyle eziyet veren bir kadındır. Allah Resulü der ki, onda hayır yoktur, o kadın ateş ehlindendir. Bunu Bukhari Edebil Müfredi'nde, Hakim Müstedre'inde sayı olarak rivayet etmişlerdir. Bukhara ve Müslüm'de gelen bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bayram namazında kadınların namazgahına doğru gider ve sahabelerin hanımlarına bakın şöyle der. Ey kadınlar topluluğu sadaka verin, bana ateş ehlinin çoğunun sizler olduğu gösterildi. Dediler ki neden dolayı ey Allah'ın Resulü? Diyen kim? Allah Resulü. Cevap veren sahabelerin kadınları. O da şöyle dedi. Çokça lanet edersiniz ve eşinize nankörlük edersiniz. Bunu söyleyen kim? Allah Resulü. Evet bunlar hanım sahabeler kardeşlerim. Bukhara ve Müslim'de gelen bir hadiste ise akrabalık bağını kesen cennete girmezler. La yetkulul cennete katil rahim. Akrabalık bağını kesen cennete girmez. Değerli kardeşlerim, zikredilen bu hadisler ve burada zikredilmeyen daha birçok ayet ve hadis Yüce Allah'ın dininde ahlığın ehemmiyetini ve yüksek derecesini açıklamaktı. Ve kişinin sahip olduğu tevhid ve ihlas, samimiyet, insanların daveti için, eğitimi için yeterli olmadığına delil. Ta ki davet ve eğitimi ahlakla süslensin, yoksa insanlar etrafından dağılıp giderler. Dolayısıyla ahlak Müslümanı cennete girdiriyorsa, bilakis en çok cennete girdiren amellerdense ahlak, diğer, tarafta, diğer taraftan ahlân olmaması da insanları ne yapıyor? Ateşe sokmakta, cehenneme sokmakta. Müslüman kişi sahip olduğu tevhide, kıldığı namaza, tuttuğu oruca, verdiği sadakaya kötü ahlâ sebebiyle, bütün bunlara rağmen kötü ahlak sebebiyle cehenneme giriyorsa bu meselenin üzerinde çokça durulması gerekir. Tevhid cehennemde devamlı kalmaya mani olduğu gibi, bakın tevhid cehennemde devamlı kalmaya mani olduğu gibi ahlaktaki eksiklik de cehenneme girmeye sebep. Bizler Müslümanların utanç verici bu durumunu düzeltmede ahlakın öneminden maalesef gafil kalmışız. Maalesef bu yüzden Müslümanlar birbirleriyle alakalarını kesmiştir. Karşı tarafı itham etmişler, kanlarını akıttıkları dahi olmuş. Özellikle yurt dışındaki cami ve İslam merkezlerinde kötü ahlak sebebiyle birçok müşkilat ve musibetleri görüyor ve duyuyoruz. Ve maalesef Müslümanları aralarındaki ahlaki husumetler sebebiyle Yahudi ve Hristiyanların hakimlerin Yahudi ve Hristiyan hakimlerin önünde durduklarını müşahede ettiğimiz maalesef oluyor. Ve bazı camilerin ve merkezlerin kapatılmasına dahi dönüşebiliyor bu. Bundan daha fecisi kötü ahlak sebebiyle davetçilerin dahi duraklaması. Durmaları. Davete devam etmemeleri. Bir bakıyorsunuz gazeteciler gibi birbirlerinin hatalarını avlamaya çıkmıştır. Telefon konuşmalarını kaydetmiştir ve bunları gazetelerde ve dergilerde yayınlamıştır. Sanki Rabbimiz rezil etmeyi emretmiş. Sanki Rabbimiz yanlışları örtmeyi de haram kılmış bize. Evet, bu ahlak meselesi gerçekten üzerinde çokça durmamız gereken bir konu. Buna razı olan razı olur, kızan da kısar. Tevhidin tek başına öğretilmesi yetmez. İnsanları ahlak üzerine de yetiştirmek, eğitmek gerekir. Bundaki ihmal başımıza birçok musibet ve belayı getirmiştir. Ve maalesef gençler yanlış eğitilmeleri sebebiyle kötü ahlak üzere yetişmişler. Tevhid ve sünnet üzere olmamız yeter demiştir. Ama sonraki ahlaktaki bozulmalar kardeşlerin cerh edilmesi davetçileri karalamaya kadar götürmüş. Eğitimde asıl olan örnek olmaktır kardeşlerim. Dolayısıyla tek başına derslerin ve sohbetlerin yapılması kifayet etmez. Ahlak örnek olunarak telkin edilir. Ahlak örnek olunarak telkin edilir. Anlatılır. Daveti yapılır. Evet kardeşlerim güzel ahlak Güzel ahlak, muvaffak olunmaya, Allah'ın yardımına sebeptir. Neden böyle diyorsun? Şundan dolayı diyorum. Bukhari ve Müslim'de gelen hadiste, Hatice radıyallahu anha, Allah Resulüne kesin ve mutmain olarak bakın şöyledir. Allah Resulü kendisine geldiğinde, Mekke'deyken, hayır der. Allah'a yemin olsun ki, Allah seni katiyen utandırmayacaktır. Çünkü sen Sıla-ı Rahim'de bulunursun. Yani sılayı Kesen'le Sıla-ı Rahim yaparsın. Fakire yardım eder, zayıfa da destek çıkarsın. Senden, hayırdan başka bir şey duymaz insanlar. Doğruluktan başka bir şey de görmezler. Büyüklere çocuk, küçüklere baba gibisin. Evet. Çünkü sen Sıla-ı Rahim'de bulunursun. Hatice radıyallahu anha annemiz, anamız Allah Resulü kendisine geldiği zaman Böyle der. Allah seni zayi etmeyecektir. Neden? Çünkü sen salih rahimde bulunursun. Neden? Çünkü doğru konuşursun. Yani hiçbir zaman yalan söylemezsin. Hiçbir zaman aldatmazsın. Yalan yere de şahit olmazsın. Hayatında bir kere de olsa yalan söylemiş değilsin. Sen doğruyu konuşursun der. Neden? Allah seni zayi etmeyecektir. Çünkü sen salih rahimde bulunursun. Sen doğru konuşursun. Devam eder. Sen zayıfa yardımda bulunursun. Yani ona yardım eder. Onu taşır, ihtiyacını giderirsin. Onun ihtiyacını gidermeden onu bırakmazsın. Allah seni zayi etmeyecektir. Neden? Çünkü sen sılayı rahimde bulunursun. Neden? Çünkü sen doğruyu konuşursun. Neden? Çünkü sen zayıfa yardımda bulunursun. Dördüncüsü, çünkü sen misafire ikramda bulunursun. Yani misafir olarak gelen, insanların en çok ikram edilenidir. Misafirin ihtiyacını giderirsin. Misafir sende gecelediğinde güvendedir, el üstündedir. O evden, senden ayrıldığında ikram edilmiş ve mutlu olarak ayrılır. Evet, misafire ikramda bulunursun. Beşincisi, dertlilere yardım edersin. Sen dertlilere yardım edersin. Yani musibetlerin, elemlerin, çilelerin isabet ettiği insanlara yardım elini uzatırsın. Kederlerin, kederlerin kederini giderirsin. Sıkıntısı olanlara destek çıkarsın. Yararlarına doktor, yetimlerine baba olursun. Evet kardeşlerim, Hatice radıyallahu anhunun Allah Resulünü, Allah'ın Resulünü destekleyeceğine güveni tamdır. Bu sebepten Allah'ın yardımıyla onu müjdeler. Neden? Neden? Çünkü Allah Resulü'nün güzel ahlakını, güzel sosyal ilişkilerini bizzat kendisi gözleriyle görmüştür, gözleriyle muşahede etmiştir. Muhterem kardeşlerim, sahi akideye sahip, çok ilim sahibi, nice davetçi sahih akideye sahip, çok ilim sahibi, nice davetçi kötü ahlakı ve kırıcı tabiatı sebebiyle hem davetinde hem de eğitiminde başarısız olmuştur. Ve maalesef diğer taraftan bozuk akideye sahip, kıt ilimli, nice davetçi de güzel davranışları ve hoş sulukü sebebiyle davetinde de eğitiminde de maalesef başarılı olmuştur. Başarılı olan Allah'ın muvaffak kıldığıdır. Allah'ım ahlakın, amellerin ve hevaların kötülüklerinden sana sığınırım. Beni en güzel ahlaka hidayet et. Çünkü sen en güzeline hidayet edersin. Kötü ahlakı da benden uzaklaştır. Çünkü kötüsünü ancak sen uzaklaştırırsın. Allah'ım yaratmamı ve şeklimi güzelleştirdiğin gibi ahlakımı ve huyumu da güzelleştir. Sübhaneke Allah'ım ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfurüke ve